ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerinde olsun. Hı -hı. Efendim bizele hoş geldiniz efendim hoş bulduk. Nasıl efendim, Nasılsınız Hamdusun efendim? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Apsara efendim, eller verin Efendim izleyicimiz fakirin ve zenginin imtihanı aynı mıdır? En çok zorluğu çeken fakirler mi oluyor diye sormuş efendim. Huzu billahi min'şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidil evvelin ve ahirin. Ve ila cemil enbiya ve'l mursalin ve ila cemil ulvi ve'l hamdülillahi rabbil alamin. Zenginle fakirin imtihanı aynı midir? Kazanma itibarıyla ebedi hayatını Allah'ın rızasını kazanma itibarıyla aynıdır ama elbette ki ikisi birbirinden farklıdır hangisi daha zordur diye sorulsa mutlaka zenginin imtihanı daha zordur. Kazanma imkanı daha zordur. <gülüyor> Fakir sadece sabreder, Rabbine boyun büker, her şey sendendir ya Rabbi der, Allah'ın indirmiş olduğu ayetlere iman eder. Yani Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi Allah Dilediğine rızkı daraltır, dilediğine rızkı genişletir, dilediğine hesapsız rızık verir. Bu ayete iman ettiğinde anlar ki Rabbi öyle muamele etmiştir. Sadece boyun büker, sen ne yaparsan güzel odur. Ya Rabbi der, kazanır ama zenginin imtihanı öyle değildir. Onun şükreden bir kul olması gerekir, fakirlikte sabır, zengin olunca şükür gerekir. Şükür sadece ya Rabbi şükür demek değildir. Allah hangi nimeti ona vermişse o nimetin gereğini yerine getirip şükrünü eda etmesi gerekir. Şükür nimetin cinsiyle yapılması gerekir. Yani ona mal vermişse ne yapması gerekir? Evet, O mali Allah yolunda sarf etmesi gerekir. Ebedi hayatını kazanmak için Allah'ın emrettiği gibi zekati vermesi gerekir infak etmesi gerekir, sadaka vermesi gerekir, hayırlar işlemesi gerekir. Onda fakirin hakkı var, yolcunun hakkı var, yoksulun hakkı var, darda kalmışın hakkı var, hürriyetini kaybedenlerin hakkı var. Bütün bu hakları ödemesi gerekir çünkü. Eğer en ufak bir ihmal söz konusu olursa, Evet, kaybeder çünkü. ikisinin imtihanı birbirinden farklıdır. Allah kimi nasıl bir imtihana tabi tutuysa, bilmeli ki onun için hayır olan O'dur. Doğru olan O'dur, güzel olan O'dur. Her türlü imtihanat tabi tutar. Bazen verir imtihanat tabi tutar, bazen alır. Rızkı daraltır. Bazen genişletir, bazen hesapsız verir. Yapan O'dur. Kur'un mutlaka bunu bilmesi gerekir bunu anlaması gerekir. Eğer bunu anlarsa, evet o zaman gereğini yerine getirir ve kazanır. Eğer bunu anlamazsa, Allah'a göre nazar etmemiş, Allah'a göre anlamamış, bu durumda nefsine göre, şeytana göre, insanlara göre, evet, neyi nasıl anlamışsa öyle yapmaya çalışır ki, bu onun ebediyen kaybetmesine sebep olur. Ama rızkı daralmış olan, onu Allah'tan bilmez, isyan ederse, itiraz ederse, Allah'ın taksimatını beğenmedi, Allah'ın ona olan muamelesini, imtihanını beğenmedi, kabul etmedi demektir bu. O da öyle kabul eder, öyle kaybeder. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İmanın yarısı sabır, yarısı şükürdür. Hayatta bundan ibarettir. Nimet gelince şükretmek gerekir, musibet gelince, sıkıntı gelince, darlık gelince, yoksulluk gelince, fakirlik gelince sabretmek gerekir. Böyle olunca, bu mü'mindir, bunu yapan mü'mindir ve kazanmıştır. Ama böyle olmazsa, sıkıntı esnasında, yokluk esnasında isyan eder, itiraz eder, <gülüyor> imtihanı kabul etmezse, kabullenemezse, nimet geldiğinde, eğer onu Allah yolunda sarf edip şükreden bir kul olmazsa kaybeder. Hayat bir imtihan, imtihana göre anlayınca her şey yerli yerinde ve her şey olması gerektiği gibidir. Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi kabul etmek gerekir. Kabul etmeyenler Allah'ın emrini, hükmünü, takdirini Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi kabul etmeyenler Allah'ı kabul etmemiştir. Allah'ın mülkün sahibi olduğunu, kendi sahibi olduğunu evet kabul etmemiştir. Hayatın bir imtihan olduğunu, kazanma imkanı olduğunu kabul etmemiş, edememiştir. Diliyle bunu söylemiş olabilir ama nefsi kabul etmemiş, onu nefsine kabul ettirememiştir. Evet. Efendim, bir izleyicimiz de selamünaleyküm sevgili pirim. Aleyküm Ölmeden evvel ölmek raziye kemalinde mi oluşur yoksa marziye kemalinde mi oluşur? Bu durumun bir müşahadesi var mıdır? Varsa nasıldır? Bir hak yolcusu ölmeden evvel öldüğünü anlar mı? Allah razı olsun, ellerinizden öpelim. Saygılar demiş efendim. Evet. Ölmeden evvel ölünüz buyurdu Resul Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Alimlerimiz bunu anlarken, tefsir etmeye çalışırken ölmeden evvel ölünüz demek... Ölmeden önce ölümü tefekkür edin dediler. Evet, başlangıç itibariyle öyle. Ama ölmeden evvel ölün demek nefsin mertebelerini birer birer geçip bütünüyle Allah'a teslim olmaktır. Allah'ın huzurunda ölü gibi olup fikir beyan etmemektir. Allah'ın vahyine karşı. Allah'ın takdirine karşı, Allah'ın muamelesine karşı fikir beyan etmemektir, ölü gibi. Bu ne zaman olur, raziyede merziye de mi diye kardeşimiz soruyor. Bu raziyede oluyor ama raziye ile merziye birbirine eştir, ikisi beraber tecelli ediyor. Yani kul Allah'tan razı olduğu kadarıyla Allah kulundan razı oluyor ne kadar raziye mertebesine doğru yürüdüyse merziye mertebesi o kadar ona doğru yol alır. İkisi aynı anda gerçekleşir. Yani kul olması gerektiğinin yarısı kadar Allah'tan razı olduğunda merziye makabide o kadar gelmiş olur. Allah da ondan o kadar razı olmuş olur. Raziyeyi merziyeyi böyle anlamak gerekir. İkisi beraber kemalata doğru yol alır. Onun için İtminan, raziye, merziye, Kamile ya da Safiye aynı mertebedir. Yani ikinci bölümün bir parçasıdır ki hepsi aynı sayılır. Hepsi birbirini getiriyor çünkü. Nerede bütünüyle Allah'a teslim olur? Ölmeden evvel ölmüş olur. Raziye sona varınca, raziye sona varınca merziye de varmış oluyor çünkü. Dolayısıyla raziye ve merziye de kul bütünüyle Allah'a teslim olur. Allah'ın emrine teslim olur, Allah'ın hükmüne teslim olur, ölü gibi olmuş olur. Allah'ın hiçbir emrine, hiçbir muamelesine, evet, hiçbir takdirine ne kendisi için ne başkaları için hiçbir şekilde itiraz etmez. Evet, ölmeden evvel öldü. Allah'a teslim oldu. Allah'a teslim olunca Allah onu teslim alır. Evet, kardeşmiş soruyor ya. Qur, bunu biliyor mu bilmiyor mu? Elbette ki biliyor. Bütünle Allah'a teslim olduğunu biliyor mu? Biliyor. Bu arada Allah onu o mertebede müjdeliyor mu? O mertebede müjdeliyor. Evet Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi <gülüyor> Ey İtminan'a ermiş nefis Rabbine dön. Rabbin senden, sen Rabbinden razı olarak. İkisi aynıymış. Kul Rabbinden razı oldukça, Rabbi de ondan razı olur. Gir kullarımın arasına, gir veli kullarımın arasına. Evet, gir cennetime. Gönlün cennet oldu yani. Sen evet. veli kurumsun. Artık veli kullarımın özel olarak zatıma seçtiğim kullarımın arasına gir. Bu hitabı dünyada alır. Söyledim, ahirette Allah her neyi anlatıyorsa onun bir karşılığı dünyada vardır. Onun gereği vardır. Onun gereğini burada yapınca, Oradaki hitabı alabiliyorsun. Dolayısıyla kul biliyor mu? Elbette ki biliyor. Rabbinden müjdeyi almıştır. Bütünüyle Allah'a teslim olduğunu bilmiştir ve bunu bütün şiddetiyle zaten yaşıyor. Bunun başka türlü anlaşılsın diye Allah ona bir şeyler yaşatır mı? Elbette ki. Bir şeyler yaşatır ama asıl o yaşadığı şeyler değildir. O müjdedir. Yol boyunca müjde alır. Manevi olarak öldüğünü, ruhun bedenden ayrıldığını, bunları görürken, bunlar sadece müjdedir. Gelecek olanın müjdesidir. Hakikatin müjdesidir yani. Kul anlasın diye. Nerede olduğunu bilsin, nereye doğru yol aldığını bilsin ve anlasın diyedir bunlar. Evet Yoksa, o öyle gördüğünde, ben Allah'a teslim oldum, ölmeden evvel öldüm demek doğru değildir. Bunun, Gerçek manada gönül itibariyle hakka yaşanması gerekir çünkü. Evet. Bunu inşallah böyle anlamak gerekir. buna beraber kardeşlerimiz soru sorarken sorulara kısa kısa cevap vermek durumundayız. Öyle ki daha fazla soruya cevap verebilelim diye. Yoksa aslında her bir soru bir sohbetin konusudur. Kardeşlerimiz inşallah böyle kabul ederler. Evet. Efendim Muş'tan Oğuz, selamun aleyküm hocam. Çocuğumuzun cinsiyetini bizler belirleyebilir miyiz? Böyle bir şey bir şey mümkün mü? Saygı ve hürmet ederim efendim. Allah razı olsun. Çocuğumuzun cinsiyetini biz belirleyebilir miyiz? Kesinlikle hayır. Çocuğun cinsiyetini Allah belirler. Öyle buyurdu ayet-i kerimede Allah kimine kız çocukları verir, kimine erkek çocukları verir. Kimine de, kimini de kısır kılar, çocuk vermez. Kimisine de ikisinden verir. Bak, o belirliyormuş cinsiyeti de. Kime neyi vereceğini o takdir ediyormuş. O hükmü veriyormuş. Aynı şekilde bilimsel olarak da zaten o öyledir. Bir çocuk doğarken Kromozomların yarısı 23'i kadından 23'i erkekten çocuk böyle dünyaya geliyor. Onun için herhangi bir şekilde belirleme durumu imkanı yoktur. Evet. Efendim, bir izleyicimize Selamun aleyküm. Sıfat ve esma tecellisi arasındaki fark nedir? Allah zatı sıfatı ile zatı sıfatıyla tecelli eder diye bahsediyorsunuz mesela. Bu mevzuyu biraz daha izah edebilir misiniz? Teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar demişim Allah razı olsun. Evet, öyle söylüyoruz. Allah zatıyla sıfatıyla tecelli eder diyoruz. Zatıyla sıfatıyla tecelli edip kendinden ruh nefretmiş diyoruz. Esma tecellisi ayrıydı sıfat tecellisi ayrı, zatî tecelli ayrıdır. Bununla beraber esma tecellisinde hem sıfat tecellisi hem zatî tecelli vardır. Aynı zamanda bir de fiillerinin tecellisi vardır. Yani her ne meydana geliyorsa onu yapan Allah'tır. Neyle yapıyor? İsimlerinin tecellisiyle yapıyor. İsimlerin tecellisi sıfattan dolayısıyla zat'tan tecelli ediyor. Yani bir, hepsi aynı. İsim, Allah'ın vasıfları demektir. Sıfat zaten vasıf demektir. Ama o Allah'a isim olarak bir kısmı verilir, bir kısmı verilemez. Bir isimle anlaşılmaz yani sıfatla isim arasındaki farkı söylüyoruz. Mesela Subhanallah-i amma yüşrikun Subhanallah-i amma yesifun Allah subhandır. O subhandır. Allah'ın subhan sıfatı bütün isimlerde tecelli etmiş. Allah bütün isimleriyle subhandır. Hangi ismi tecelli ederse etsin o isim aynı zamanda subhandır. Aynı şekilde mesela lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu Bu da Allah'ın sıfatı. Ama isim olarak gelmiyor. Sıfat Allah'ın vasfı doğmamıştır, doğurtmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. O hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey ona benzemez. Bütün isimleri tecelli ederken, her bir ismi tecelli ederken o yine böyledir. Bu onun sıfatı, bu onun vasfı. Böyle vasfedilir yani. Ya da Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinetun ve la Ona bir yorgunluk erişmez. Bir uyku ona gelmez. Bu da onun vasfı. Ama isim olarak gelmez bu. Vasfi böyledir. Dolayısıyla bu vasfi bütün isimlerde tecelli ediyor. Bu vasıflar yani sıfatlar isimden sonra geliyor. İsimler vasıflarla beraber tecelli ediyor. Aynı zamanda bu vasıflar Allah'ın zatıyla beraber tecelli eder. Kul Allah'ın bir fiiline muhatap olduğunda o bir isimden gelmiş. Yani bu Allah ona rahmetiyle muamele etti. Rahman ve Rahim isminden tecelli ediyor. Buna beraber bütün sıfatları o isimle beraber de tecelli etmiştir. Yani subhandır, her şeyden münezzehtir, uyumaz, uykulamaz, yorgunluk duymaz. Bunları sadece örnek olarak verdim. Bu sıfatlar da onunla beraber tecelli etmiş. Bu sıfatlar tecelli ederken tecelli eden Allah'tır. Allah'ın zatıdır. Allah'ın ilah ismidir. İlah ismi hem sıfat hem isim olarak gelir. İlah bütün isimlerde tecelli ediyor. Onun ilahlığı bütün isimlerde tecelli ediyor. Dolayısıyla neden dolayı yapmış? Sevdiğinden dolayı. İlah olduğundan dolayı, o kulun, o mahlukun ilahi olduğundan dolayı, onu sevdiğinden dolayı, sevip yarattığından dolayı rahmet edip ikramda bulundu. Evet, bunun böyle anlatılması lazım. İnşallah bu kadar yeter olsun. Evet. Efendim, Mehmet Bey Aydın'dan sizi izliyorum. Sağ olun. Sayın Hocam nasılsınız? Esma-ül Hüsna okurken hangi sırayla okulmalı diye sormuş efendim. Esma-ül Hüsna'yı okurken bilmek lazım ki Esma-ül Hüsna'yı sadece böyle ezberleyip dilimizle okumak yetmez. O okumak değildir. Okumak için anlamak gerekiyor. Anlayıp, anladığımızı imana dönüştürmemiz gerekir. Hangi sıraya göre? Nüzul sırasına göre okumak gerekir. Her bir ismi okurken o ismin manasını bilip üzerinde tefekkür etmemiz gerekir. Ama bir sefer, beş sefer tefekkür ettik, artık anladık. Okurken ne söylediğimizi biliyoruz. Bu durumda, evet, okumuş oluyoruz, okurken sırayı da nüzul sırasına göre yapmamız, okumamız doğru olur. Zaten, El Esmaül Hüsna'yı anlatırken nüzul sırasına göre anlatmıştık. Kardeşlerimiz inşallah bunu öyle yapar. <gülüyor> Eğer Allah'ın isimlerini El Esmaül Hüsna'yı bilmiyorsak, Rabbimiz'i bilmiyoruz demektir. Rabbimiz'i tanımıyoruz demektir. Rabbimiz'i anlamamışız demektir. Ne kadar bildik, tanıdık, okuduk, o kadar. Rabbimiz'i anlamış, tanımış oluyoruz. Ne kadar üzerinde, Allah'ın isimleri üzerinde tefekkür ettik, o kadar o isimleri bize açılır, anlamış oluruz. Anladığımız kadarıyla marifetimiz, marifetullah olmuş olur. O marifete göre de muhabbetullah olmuş olur. Allah deyince kalbimiz ürperir, titrer. Tanıdığımızdan dolayı, tanıyıp sevdiğimizden dolayı. Daha doğrusu sevgimiz Rabbimize karşı şiddetlendiğinden, aşka dönüştüğünden dolayı. Yoksa, yoksa Allah deriz, hiçbir şey hissetmeyiz. Sanki sıradan bir ismi söylemiş gibiyiz. Bu durumda neyi anlamamız gerekir? Rabbimizi tanımamışız. Rabbi'mizi anlamamışız. Bilgimiz imana dönüşmemiş. Aşka, muhabbete dönüşmemiş demektir. Evet. Efendim bizlecimiz de anda olmayı anlatanın bize geçmişte yaptıklarımızda kalmamak ya da gelecek adına planlar yapmamak. Sadece anda kalırsak huzurda oluruz dediniz. Bunu nasıl anlamamız lazım? sorun takıntılı olarak geçmişte ya da gelecekte olmak mı? Yoksa arada bir şu hatayı yapmıştım deyip geçmişteki günahını hatırlayıp yeniden yapmamak, kararı almak ya da yarın şunu şöyle yapmam lazım demek kişiyi <gülüyor> andan çıkartır mı? Bunu bir kere daha izah edebilir misiniz? Evet. Kişiyi andan çıkarmaz. Kardeşimiz çok güzel anlamış. Evet, söylemek istediğimizi güzel anlamış. Geçmişe bakıp, ders almak, geleceğe bakıp, hesap yapmak bizi andan çıkarmaz. Bunun böyle olması gerekir. Mesele, oraya takılmamaktır. Orada Oraya takılıp orada yaşamamaktır. Hayali bir hayatı yaşamamaktır. Yoksa söylüyoruz zaten, hedefi belirlemek gerekir. Hedef Allah'ın rızası, hedef ebedi hayat, hedef Allah'ın yakınlığı dostluğu, Allah'ın cemali hedefi belirlemişsin. geleceğe göre. Oraya doğru yol alıyorsun. sırat müstakimde evet, yürürken hedefin var. Diye ki Rabbim sırat müstakim üzeredir. sırat müstakimde Rabbine varmak için, vasıl olmak için yol alıyorsun. <gülüyor> Aynı şekilde dileyen, Rabbine varan bir yol tutsun. Bu yol sırat müstakim yolu. Anı hani yaşamak, ibadet yaparken, dilediğimiz anda o anda olmamız gerekir. Mesela namaz kılarken ana gelmen gerekir. Şu anda ben Rabbimin huzurundayım deyip o ana gelmen gerekir. Yoksa namazın namaz olmaz, miracı olmaz. Huzurda durmuş olmuyoruz. Bu yeterli midir? Bu yetmez. Hedefi belirlemiş olmak ya da geçmişten ders almış olmak başka bir şey. Her anda Allah'ın huzurunda olmak gerekir. Manevi yolculuğu yaparken, Hangi manevi hal olursa olsun, hangi manevi mertebe olursa olsun, onun bir karşılığı vardır. Onun Allah tarafı tarafından bir beyanı vardır. Yani bir ayetin karşılığıdır o. Bir ayete imanın karşılığıdır. Anda durmak hangi ayetin karşılığıdır? İster tek başınızda olun, ister başkalarıyla beraber olun. Nerede olursanız olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. İster iki kişi olun, ister üç kişi, ister beş kişi, ister daha az, ister daha çok olun. Mutlaka Allah sizinle beraberdir dedi. Aynı zamanda Allah müheymindir. Kulünü gözetendir. Her anda gözetleyendir. Kontrol altında tutandır. Bu ayetin tecelli edebilmesi için, kulun anda olması gerekir, o anda durması gerekir yani. Rabbinin huzurunda olduğunu tatması gerekir. Bunu tadınca ne olur? Evet, ayet tecelli etmiş olur. Nerede olursa olsun, kiminle beraber olursa olsun, isterse tek başına olsun, Allah'ın huzurunda olduğunu tadıyor, anda yaşıyor geçmişi ya da geleceği hayal etmiyor. Oraya gidip takılmamış. Allah ile beraber oldu. Anda olmadıkça Allah ile beraber olmaz. Bu durumda Kurun her anda anda olması gerekir. <gülüyor> yani her anda ben Rabbimin huzurundayım. Rabbim bana nazar ediyor. Her neyi söylersem beni işitir. Her neyi düşünürsem, gönlümden geçirirsem, niyetimi bilir, gönlümden geçirdiğini, geçirdiğimi bilir. Bunu biliyor mu? Bunu biliyor. Bunu bilip Hayal etmek başka bir şeydir. Bunu tatmak, bu yaşamak başka bir şeydir. Anda olmak bunu tatmaktır, bunu yaşamaktır. Böyle olunca evet Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi Allah zikredildiğinde evet müminlerin kalperi titrer, ürperir. Huzurda olduğunu tattığı içindir. Bu anda olmaktır. O anı yaşamaktır. O anda ani yaratan, anın Rabbi ile beraber olmaktır. O anın tecellisiyle Allah'ın kendisine olan muamelesini tatmaktır. Allah o anda tecelli edip onu varlıkta tutmuş. Ona bir muamelede bulunuyor. Varlıkta tutan o, ondan dileyen o. Her aklına, gönlüne her ne geliyorsa, evet, bilmesi gerekir ki o karışsa haktan geliyor, Allah'tan geliyor. Eğer o Allah'ın huzurunda duruyorsa zaten onun gönlüne haktan başka bir şey gelmez. Dolayısıyla Allah ile beraber olmuş olur. Evet, anda olabilmek için mutlaka Allah ile beraber olmuş olmak gerekir. Yoksa Allah ile beraber olmuş olmaz. Anda olmadıkça. Sadece onu hayal etmiş olur. Ama şeytan insanı Allah'ın huzurunda durmasın diye bin bir türlü ve verir ve ona hile yapar. Ortalığı karartmaya çalışır. Onun için Allah ne buyurdu ayet kerimede? Allah sizi karanlıklardan nura davet eder. Şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Ne demişler? Kurt puslu havayı sever. Sisli havayı seviyor. Öyle ki avlasın. Şeytan da öyle iblis de öyledir. Puslu havayı seviyor. Puslu hava şeytana göre nedir? Cehalet. Bilmemek. Eğer bir yerde cahiller varsa orası pusludur, sislidir, duman orası, karanlık orası. Orayı mutlaka Allah'ın nuruyla aydınlatmak gerekir. Allah'ın nuru Allah'ın vahyidir. Aydınlanınca orada şeytana iş kalmaz. Ama karanlık olunca şeytan onları evet, peşinden sürükler, götürüp cehennemin çukurunda evet düşürür. Cehennemin uçurumdan aşağı atar onları. Onun için bilmek lazım, bilmek yetmiyor. Bir de iman etmek lazım. Ayetlere iman edip Allah'ın huzurunda, evet durmak, yani anda olması gerekir onun. Rabbim, evet benimle beraberdir, bana benden daha yakındır. Beni çeviri çeviri işa ihata etmiştir. Ne yana dönersen dönersem döneyim Rabbimin gücü ordadır. O bana benden daha yakın. Her anda gönlüme vah ediyor. O benimledir deyip ana gelmesi gerekir. Ve burası aydınlık. Burası nurdan. Burası Allah'ın huzurunda durduğun yerdir, an. Yoksa yoksa hayal aleminde yaşar. İster geçmişe git, ister geleceği hayal et. Karanlığa gömülmüşüz demektir. Oradan çıkmamız gerekir. Ana gelip Allah'ın huzurunda, evet Allah'ın nuruyla durmamız gerekir. Evet. Efendim bizdecimizde bir gerçek Allah var, bir de Allah bilip nefsimizde tabi olmamız var. Bunun farkına nasıl? Bunun farkını nasıl anlarız? Evet. Bir Allah vardır, kul Allah'a iman eder. Allah'ın kendini tanıttığı gibi Allah'ı tanır ve Allah'a iman eder. Bir de kulun kendi kendine bir ilah hayal etmesi, vehmetmesi vardır. Zannetmesi vardır. Bence diyor Allah böyledir. Bence Allah bizden şunu şöyle istiyor. Böyle yapsak cennete gideriz. Sadece bence demez. Bence demek belki yeterli olmuyor, falan alim şöyle söylemiş, falan hoca da böyle söyledi, falan mezhep imamı da şöyle söyledi, falan şeyh de böyle söyledi. Onun bir ölçüsü yoktur, hayali ama bir hak vardır, bir gerçek vardır, Allah'ın indirdiği bir nur vardır. Onu bilmeden, onu anlamadan, ona göre düşünüp anlayıp yaşamadan, iman etmeden, Allah'a iman etmiş olmuyoruz. Kendi kendimize Allah'ı hayal etmiş oluyoruz. Öncelikle, özellikle Allah'ın isimlerini, El Esma ve Hüsna'yı bilmek zorundayız. Rabbimizi tanıyabilmek için. Yoksa tanımış olmuyoruz. Diyelim ki bir kul, ben Allah'a iman ettim dediğinde, eğer isimlerden 10 tanesini bilmiyorsa, %10'u yok, imanın %10'u hiç yok. 50 tanesini bilmiyorsa, imanın yarısı bir kere yok. Allah'a imanının yarısı yok. İmanın yarısı olmayınca ne olur? Kendi kendine bir şeyleri orada hayal eder. Allah'ın isimlerinin tecellisini bilmediğinden dolayı, Rabbinin isimlerini bilmediğinden dolayı kendini de bilmiyor. Kendisine yapılan muameleyi, Allah'ın muamelesini de anlamıyor. Kuldan zannediyor, başka şeyden var zannediyor, tesadüf zannediyor. Hayır olan şeyi şer olarak zanneder. Kendisi için güzel olanı çirkin zanneder. Rabbini tanımamış, anlamamış ya ondan. Evet, eğer Rabbini anlamadıysa, tanımadıysa kendine bir ilah hayal eder, vehmeder. Onun ilah olduğunu zanneder. Kendi kendine ona vasıflar verir, Allah ayet-i de buyurmuştu nefsini nefsinin havasını ilah edinenler. Nefsinin havasını ilah edineni gördün mü? Evet. Aynı şekilde müşrik müşrikler için onlar puta tapmıyor. Onlar kendi nefislerine tapıyor dedi Allah. Kendi nefislerine. Bir kibirlenip ilahlık taslamak vardır. Nefsin ilahlığı taslaması vardır. Bir de cahaletten dolayı. Bilmeden kendi kendine Allah'a vasıflar verip, isimler, sıfatlar verip onu Allah zannetmek vardır. Gene nefsinin arzusunu, isteğini ilah edilmiş olur. Evet onun için Allah'ın isimlerini eğer biri bilmiyorsa Rabbini tanımıyorsa kendi kendine evet ona isimler verir, vasıflar verir. Rabbini öyle isimlendirip tanımlar. Evet onun için ne buyuruyordu? Subhanallahı emma yesifun. Allah onların vasıflarından, vasıflandırmalarından münezzehtir. subhandır Allah onu kabul etmez. Subhanallahı emma O Allah onların şirk koşmalarından münezzehtir. Bu şirktir. Bu şirk olur. Evet bir Allah'a iman etmek vardır. Allah'a iman edebilmek için Allah'ın vahyini bilmek lazım. Hem de baştan sona hepsini toptan yoksa şirket, şirkten asla kurtulamaz. Ama yaratan yarattığını bilmez mi? Kulun gücü buna yetmiyor. Bir anda Kur'an'ın hepsini anlaması mümkün değil. Gücü buna yetmez. Evet. Allah elbette ki ona başka bir yol göstermiştir. Nedir o? Kur'an'ın özeti olan Fatiha. Özetle senden bunu istiyorum. Kur'um buyurmuştur. Ve bu yedi ayettir. Kur'an bu yedi ayeti, bu yedi ayetin nasıl yaşanması gerektiğini anlatır, tefsir eder. Bu yedi ayet Fatiha'dır. Rabbimizi anlayıp, tanıyıp, ona hamd etmemiz gerekir. O alemlerin Rabbidir. Bütün alemi terkip eden, düzenleyen, bütün varlığı, insanı her şeye takdirini yapıp, içine takdirini koyup, onu büyütendir, yetiştirendir, öğretendir. Hamde layıktır, her işi övgüye layıktır. O Rahmandır, O Rahim'dir. O mülkün sahibidir, mülkün malikidir, melikidir. Dünyanın da ahiretin de sahibidir. Hesabı soracak olan da odur. Sadece ona abd olunması gerekir, onun istenilmesi gerekir. Yani Hazreti insan olabilmemiz için ona abd olmak lazım, aşık olmak lazım onu istemek lazım, onun rızasını istemek lazım, onun güzelliğini güzelliğinin tecellisini istemek lazım onun için de güzel yapmak lazım yani ya kenabdu ya de aynı demek lazım sırat-ı müstakimde Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla sırat-ı müstakimde Allah'a koşmak lazım Allah'a vasıl olmak lazım yakın olmak lazım, dost olmak lazım yoksa, yoksa deralete düşer, gazaba uğrar deralete düşer, ebediyen kaybederiz Allah her şeyi Fatiha'da anlattı. Özetle bu. Allah'ın bizden istediği şey budur. Onun için ne buyuruyordu? Hiçbir Resul yoktur ki, biz onu gönderdiğimizde ona şöyle vahyetmemiş olalım. Sadece, Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın, sadece Allah'a abd olun diye vahyetmemiş olalım. Bütün peygamberlere, nebilere, Resullere böyle vahyetmiş, bütün ümmetlere, bütün kullarına böyle vahyetmiştir. Allah'ın muradı budur. Ona hiçbir şeyi şirk koşmamak ve sadece ona abdolmak. Onun işine karışmamak. Hayati bir imtihan olarak bilmek. Kul, bunu anlayınca kul olmuş olur. Yoksa sadece Fatiha'yı okuduk demekle o okunmuş olmuyor. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Fatihasız namaz yoktur. Yani sen Fatiha'yı okumadan namaz kılmış olmuyorsun. Aynı şekilde Fatiha'nın manasını bilmenin de Fatiha'sı yoktur. O sadece onu okuyunca namaz kılmış olmuyoruz. Onunla Allah'a hesap vermiş oluyoruz. Ben senin kurunum. Ben senin vahyine tabi olmuşum. Ben senin yolundayım. sırat i Müstakhim'in yolundayım. Ben senin gönderdiğin nebilerin, resullerin yolundayım. Ben sana geliyorum. Ben sana koşuyorum. Kendisine nimet verdiğin kullarla beraber sana koşuyoruz. Senin yoluna davet ediyoruz. Cennete koşuyoruz. Cennete koşmaya davet ediyoruz. Birbirimize hayır oluyor. Hayırda birbirimize yardım ediyoruz. Destek oluyoruz. Birbirimize rahmet oluyoruz. Senin muradın üzerimizde gerçekleşsin diye evet, hayatımızı ortaya koyup hayatımızı öyle yaşıyoruz. Her şeyimizi kurban edip canımızı kurban ediyoruz demek. Sana hamd ediyoruz, sen Rahman ve Rahim olan Rabbimizsin, bize rahmetinle muamele et, bizi rahmetinin içine al, bizi kullarına, maklugatına rahmet edenlerden eyle. Öyle yapıyoruz ya Rabbi diyoruz, Fatiha'yı okurken bunu böyle söylüyoruz. Her şeyde, her anda sana hamd ediyoruz, bütün alemlerden sana hamd ediyoruz, neye bakarsak bakalım seni övüyoruz senin güzelliğini, güzelliğinin, isimlerin tecellisine şahit oluyor, şahadet ediyor. Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Fatiha'yı böyle okumadan Fatiha'mız olmaz ve bu Kur'an'dır, bu Kur'an'ın özetidir. Hayatı böyle anlamamız gerekir. Bununla beraber kendimizi de Allah'a aşık, Allah'a abdolmuş, Allah'ı isteyen İyâken abdû ve yâken estâîn diyen Yalnız sana abd oluyor ve yalnız seni istiyoruz. diyen olarak kendini tanıması gerekir. Rabbini Rahman ve Rahim bütün alemlerden kendisini hamd'e layık olan, övgüye layık olan olarak anlaması gerekir. Mülkün maliki ve meliki olarak anlamak gerekir, anlaması gerekir. Bununla beraber hayatı yaşarken sırat-ı müstakimde evet, cennete koşması gerektiğini, Allah'a firar etmesi gerektiğini anlaması gerekir. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber, yoksa yoksa Allah'ın gızabına uğrar ve delalete düşer. Ve bu Fatiha'dır ve bu Kur'an'ın özetidir. Özetle Allah bize anlattığı her şeyi, bunu bilen Kur'an'ı bilmiş olur ve anlamış olur. Yoksa böyle üç beş tane ayeti alıp oradan hüküm çıkarıp bak Allah böyle söylemiş, hayır öyle söylemedi. Allah boşuna, Allah Kur'an-ı Azim'i indirmiştir. Bir de tekrar edilen bu yediliği, yedi ayeti tekrar tekrar okuduğunuz bu yediliği ayeti indirmiştir. Bu Kur'an'ın özetidir. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Fatiha, Kur'an'ın özü, özeti, beyni, iliği, buhl, ilik demek. Öz. Bütün müminlerin bunu böyle anlaması gerekir. Yoksa, Kitabı Kur'an olmuş olmaz. Kur'an'ı anlamış olmaz. Her kulun Kur'an'ı anlasın diye evet, 7 ayetle Allah onu özetledi. Ve her gün namazda 20 sefer, farzlarda, sünnetlerle beraber 40 sefer ona okutuyor. Kur'an'ı okutuyor. Kur'an'ı hatmetmiş oluyor yani özetle. Ama şeytan işini biliyor. Cahalet karanlıktır. Ortalıkı karartıp ne yapıyor? Cehenneme sürüklüyor insanı. Kur'an nurdur. Ne buyurdu? Allah sizi karanlıklardan nura davet eder. Şeytan da sizi nurdan karanlıklara yani cehalete davet ediyor. Cehalete bilmemeye, anlamamaya. Eğer alimlerimiz yani sen Fatiha'yı okudun. Anlamasan da olur dediyse bu cehalete davettir. Bilmemeye, anlamamaya davettir. Onun için ümmeti Muhammed'in hali böyledir. Eğer Rabbimizi bilseydik, kul olmamız gerektiğini, Allah'a aşık olmamız gerektiğini bilseydik, böyle olur muydu? Ortalık böyle gam gölüne döner miydi? Küfre şirke döner miydi? Evet, bütün ümmetin ben müminim, ben müslümanım diyenin mutlaka bir kitabının olması gerekir. Her birinin Kur'an'ının olması gerekir. Okuduğu, okunan Allah'ın vahyinin olması gerekir. Ve bu de Fatiha'dır. Bunu anlaması gerekir. Kur'an'ı buna göre anlaması gerekir. Her neyi okursa okusun, Allah ya kendini anlatıyor, ya kulü anlatıyor, ya yolu anlatıyor, ya nimet verilen kulları anlatır, ya gazaba uğranları anlatır, ya cenneti anlatır, ya cehennemi anlatır, ya imani anlatır, ya küfrü anlatır. Hepsi Fatiha'da mevcut. Özetle. Özetle anlayınca, evet, parça parça okuduğunda anlar ama özetle anlamayınca istediği kadar parça parça okusun, onu anlayamaz, oradan hüküm çıkaramaz. Yani önce bütünü görmesi gerekir, parçaları gördüğünde o bütünde onun nereye ait olduğunu anlar. Ama eline bir parça vermişsin, onun bütünün neresinde yer alması gerektiğini anlayamaz. Oku Kur'an'ı anlarsın de olmaz. On için Fatiha, Kur'an'ın Fatiha'si, anahtarı. Oradan içeri giremezsin. Yani Fatiha olmadan Kur'an'ın manasının içine giremezsin. Onu anlayamazsın. Önce özetle toptan anlaman gerekir. Bütünü görmen gerekir. Bütünü anlaman gerekir. O bütüne iman etmen lazım. Ondan sonra parça parça evet, her bir parçanın hangi bölüme, bütünün neresine ait olduğunu anlarsın. Anlarız. Efendim Azerbaycan'dan Günel. Selam hayırlı akşamlar. Sorum odur ki Kur'an-ı Kerim'de buyrulur Allah doğmadan insanlardan ahd alıyor. İlahınız benim bizler söz veriyoruz ama burada unuttuk bir şeyin farkına vardım ki insanoğlu her biri bir şeye tapıyor. Sanki bu durumda sanki bu durum durum da var. Hatta hatta en kötü halde şeytana tapıyor. Bu bizim Allah'a verdiğimiz sözden olabilir mi ki unuttuğumuz unuttuğumuz kadar ile kalbimizi bir şeye bağlıyoruz. İnşallah ki size fikrimi anlatabildim. Allah'ın nazarı üzerimizden eksik olmasın. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Azerbaycan'daki kardeşlerimize de selam olsun. Evet. Kardeşimiz güzel anlattı. Allah insanı kendisini avdolsun, kul olsun diye yaratmış. Doğru. Rabbini avdolmayınca mutlaka bir şeylere avdolacak, kul olacak Dedi demek istedi kardeşimiz. Evet. Aynen öyledir. Allah insanları kendi kendisine şahit tutup ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet. Bütün kullar قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا Evet. Sen bizim Rabbimizsin ve biz buna şahidiz dediler şahit oldular. Rablerine aşık olduklarına şahit oldular. Allah'ın onların Rabbi olduğuna şahit oldular. Bu durumda bu sözlerini bozmamaları lazım. Dünyaya geldikten sonra bu şahadetin devam etmesi gerekir. Allah ona bir muamelede bulunduğunda, evet, Allah'ın kelamı ezeli ve ebedidir. Mahluk değildir. Sözü, kelamı her anda geçerlidir. Zaman bizim için söz konusu. Allah zamansız ve mekansızdır. Ama biz bunu anlayamayız. Bu Allah'ın sıfatı. Zamansız ve mekansız. Ama zamanla, mekanla kayıtlı olan akıl, zamansızlığı, mekansızlığı anlayamaz. Ancak nasıl anlar? Allah'ın vahyi ezeli ve ebedi. Yani biz sürekli o vahyin içindeyiz. Sürekli Allah'ın hitabıyla karşı karşıyayız. Bu süreklidir. Bu her andadır. Aynı zamanda bu bir tek hitap değildir. Bütün hitapları için bu böyledir. Allah her anda ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitap eder. Ve bu hitap her andadır bizim için. Biz eğer şehit ne diyorsak bu durumda bizim şahit olmamız gerekir. Her anda Allah'ın işi yaptığını görüp onun bizden bir şey istediğini anlamamız gerekir. Her neyi bizden istiyorsa bize güzel yap dedi. Bize doğru yap dedi. Allah şunu sever şunu sevmez dedi sevdiği gibi eğer yapıyorsak ne diyoruz? Bela. Evet. Sen bizim Rabbimizsin ve sen bize böyle muamelede bulundun. Biz şahit oluyoruz ki bunu sen yapıyorsun. Beni imtihana tabi tutuyorsun. Ve sen benim Rabbimsin. Bana böyle emretmişsin. Ve ben bir kul olarak senin emrettiğin gibi, Rabbimin bana emrettiği gibi. Evet. Yapıyorum. Yapıyoruz. Yapmamız gerekir. Ne dedik? Bela dedik. Yok yapmadıksa sanki o hitabı işitmemiş gibi yaptık. Hitap devam ediyor. Her bir insan için evet son nefesine kadar bu hitap devam eder. Yani onun hitabına ya evet ya bela şehidna deriz ya da la deriz. Hayır deriz. Kabul etmiyorum deriz yani. O bir anda gelmiş geçmiş bir söz değildir yalnız. Bununla beraber eğer Allah onu şahit tuttuysa bu onun gönlünde mevcut. O Rab'bine aşık olduğunu biliyor. İçinde, kendinde. Evet, hakikatinde olmayan bir şeyi kul tadamaz. Kul doğduğu andan itibaren Rabb'ini bilir. Rabb'ini tanır. Rabb'ini sever. Rabb'ine aşıktır. Daha sonra başka taraflara meyleder, yönelir, yönlendirilir. Evet, perdelenmiş olur. Sonra kendine geldiğinde, buluğa erdiğinde kendine geliyor. Aklı başına geliyor tabiri caizse. Başlar Rabbini aramaya. Ben kimim? Ben nereden geldim? Ben neye geldim? Ne işim var benim burada? Beni yaratan benden ne istiyor ya da? Rabbim kimdir? Evet, Hazreti İbrahim gibi başlar Rabbini aramaya. Allah ona yolu gösterir. Mutlaka gösterir. Göstermezse, onu sorumlu tutmaz. Sorumlu tutmak ona yakışmaz. Onun için kimse işte bilmeden biri ölürse ne olur diyemez. Onun kul olsun diye yaratmış, iman etsin diye yaratmış. Onun üzerinde bir muradi var. Hiç onu başıboş bırakır mı? Öyle buyurdu. Siz yani yarattığımızı batıl yere mi yarattığımızı zannedersiniz? Başıboş mı zannedersiniz? Yani onların üzerinde bir muradımız, bir hikmetimiz yok mu zannedersiniz? Böyle mi zannediyorsunuz? Allah her şeyi hak ile yaratmıştır. Her şeyde mutlaka bir muradi vardır buyurdu. Evet, insan işine gelmediği için hesabına gelmiyor. Nefsinin hesabına gelmiyor. Dünyayı tercih ettiğinden dolayı ahireti tercih etmediğinden dolayı evet Allah'a kul olmak yerine nefsine kul olur. Nefsinin arzularına, isteklerine kul olur. Neye kul olursa olsun nefsine kul olmuş, nefsinin arzularına, isteklerine kul olmuştur. O ter bu tercihi kendisi yapıyor. Bilmediğinden dolayı değil. Bilerek yapar onu. Bu tercih meselesi. Aynı şey müminler için de geçerlidir. Yani Müslüman bir beldede doğmak bir avantaj değildir. İman etmek için. Evet, onun da. Çünkü imanı kendisinin kazanması gerekir. Miras kalan bir şey değildir o. Anadan, babadan ya da birilerinden miras kalan bir şey değildir. Onun bu imanı kazanması gerekir. İman edince ne olur? Gerçek manada Rabbim Allah'tır. Ben şahidim ki sen benim Rabbimsin deyince ne olur? Tavrını ortaya koyar, ahireti tercih eder, Rabbini tercih eder, her şeye malına, canına tercih eder, Dolayısıyla bunun bir bedeli vardır. Bu bedeli ödeyemediği için herkes ne yapıyorsa o da öyle yapar. İman bu değildir. Evet. Efendim İstanbul'dan Abdulhadi Tekin ölüm kazası ve evlenecek hanım daha önce belli mi yoksa zamanla karşılaşıyorsun iyi akşamlar hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler. Evet. Her ne olursa olsun o Allah'ın takdiri içindedir. O külli takdirdir. O dilemeden, onun takdiri olmadan ağaçtaki yaprak düşmez buyurdu. Hatta o dilemeden siz dileyemezsiniz. Her şey onun takdiri içindedir. Bir de kuruna irade vermiş, iradesini kullanma hakkı vermiş, tercih etme hakkı vermiştir. Bazı konularda evet, takdir tamamen Allah'ındır. Kulun eğer orada herhangi bir müdahalesi yoksa, bir gücü yoksa veya bir ihmali yoksa o takdirdir. Yok kulun bir eksiği varsa, bir yanlışı varsa, bir ihmali varsa ya da kendi iradesiyle bir yanlışı varsa bu durumda kul takdir etmiş. Evet Allah da evet demiştir. Ama Allah hayır diyebilir mi? Elbette ki. Müdahale eder. O öyle olmaz. Ama kul kendi takdirinin, kendi tercihenin mutlaka karşılığını görür. İster hayır olsun, ister şerr olsun. Ama onun takdiri yine Allah'ın takdirinin içindedir. Eşini kendisi mi seçer? Elbette ki kendisi seçer. Kendisi seçer ama Allah takdir ederse olur. Yani Allah uygundur dediyse oldu. Yok değil dediyse yine olmaz. Ama tercihi de yine kendisi yapıyor. Yani tercihi ikisi beraber yapmış olur. Allah kulunun tercihine evet demiş olur. Bu konuda ahiret konusunda tercih bütünüyle kula aittir. Kul neyi tercih ederse, neyi isterse Allah onun duasına icabet eder ve verir. Ama dünya konusunda dünya imtihan yeridir. O nasıl kazanacaksa Allah ona öyle takdir edip öyle muamelede bulundur. Kul kendisi için hayır olanı da ister, şer olanı da ister. Ama Allah'ın kulu için tercihi, takdiri daima hayırdır. Çünkü Allah'ın bir ismi de hayırdır. Rahman ve Rahim'dir. Seviyor. Veduddur. O onun Rabbidir. Ona yardım edendir. Dolayısıyla dünyevi konuda evet takdir Allah'ındır. Bu arada kurumda tercihi vardır ona göre. Ama ahirete ait tercih bütünü de, bütünüyle kula aittir. Çünkü Allah ayet kelime de öyle buyurdu, iman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Ama dünya konusunda o bir imtihan olduğu için kul tercih yapar, Allah ya kulun tercihini kabul eder ya da daha hayırlısıyla onu değiştirir. Kula nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o onun için hayrolandır. Hayrolan Rabbi ona öyle muamelede bulunmuş ki, onu da öyle anlamak gerekir, evet. Ha efendim izleyicimiz de kaderle ilgili selamünaleyküm demiş önce. Kader Allah'ın takdiriyle mi yoksa kulun irade, iradesiyle midir diye sormuş. Evet, ha, söyledim canlı. biraz önce. Evet. Hem Allah'ın takdiriyle hem kulun iradesiyledir. Kulun iradesi de Allah'ın takdir etmesiyledir. Allah kuluna takdir etme hakkını vermiştir. Kulun takdiri Allah'ın takdiriymiş. Allah ona sen takdir et demiş. Bu durumda Ebedi hayatı için Allah ona evet der, yardım eder. Cennet yolunda ona evet der, kuluna yardım eder. Ama dünyevi konuda, dünya bir imtihan, gene kulun tercihi vardır, takdiri vardır. Evet Allah evet eder, hayır da der. Bununla beraber Allah kulları için hidayeti dilemiştir, cenneti dilemiştir, imani dilemiştir. Ama takdir yine kula aittir. Kulun iman etmesinden razidir ama küfrüne de razı değildir. Ama tercihi de ona bırakmıştır. Evet. Efendim iziniz olursa bir mesajla efendim. Efendim Diyarbakır'dan Yeter Doğan, seninle güneş doğar babam, seninle güneş batar babam, bütün derdiler deva bulur, derdimin dermanı sendedir babam. Yıllar yılıdır bu aşk içimde yanar, beni görenler mutludur sanar. Özümün içinde ateşin yanar, yanan ateşime çaresin babam. Bendeki bu yarayı kimseler bilmez, akar gözyaşlarım hiç kimse silmez. Sen olmasan benim bu yüzüm gülmez, gülmeyen yüzüme baksana babam. Yüzümüzün gülmesi için mutlaka Allah'a gitmemiz lazım. Bizi yaratan Rabbimize vasıl olmamız, varmamız lazım. Gönlümüzün onun aşkıyla, muhabbetiyle dolması lazım. Rabbim Allah'tır deyince yüzümüz güler. O bize kulum deyince yüzümüz güler. Başka türlü yüzün gülmesi tamamen sakladır. Kendimizi kandırmaktır, kendimizi oyalamaktır. Hepimiz biliyoruz ki ebedi bir hayat bizi bekliyor. Hepimiz biliyoruz ki, evet Allah ayetlerde sık sık dönüşünüz Allah'adır. Mutlaka Allah'a döneceksiniz, Allah'a döndürüleceksiniz. O'nun huzurunda toplanacaksınız dedi. O an gelmeden huzura gitmek gerekir, huzura varmak gerekir. Huzurda nasıl bir muamele göreceğimize şahit olmamız lazım. Bunu mutlaka kazanmamız gerekir. Yoksa bize rahat olmaz. Yoksa yüzümüz gülmez. Böyle bir gün bizi beklerken ne olacağını bilmiyorsak nasıl gülebiliriz? İnsan nasıl gülebilir? Evet, gülebilmek için Allah'ın huzurunda Allah'ım seni seviyorum dese senden razı oldum dese, senin yaptığını beğendim dese, rahmet nazarıyla, aşk nazarıyla, muhabbet nazarıyla bize nazar etse, işte o zaman gülme hakkımız olur. Yoksa kendimizi kandırmış oluruz. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.